Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala hayre halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okumasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen Güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Değerli dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtü. Zaman kavramına takılı vermek. Zamana, mekanı bahane etmek. Mekana, iklimi aracı kılmak. Bahaneler insan olmaktan Sıyırılabilmek Hakkı ve hakikate yolculuk yaparken Olmaz bahaneleri Kendimize mazeret Kılmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazretlerini anınca Diğer enbiya izamı Anınca yürekleri Derinden bir ah çekenler Sahabe-i kiram gibi bahaneyi Mazeret olarak sunup Aradan Kaytarmaya çalışmak adına değil, rahmete daha çok nasıl koşabilir? Bir Ebubekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali nasıl olunabilir? Bunun bahanesini sunabilir olsaydı, olsaydık, olsaydım, o zaman bütün bu zaman, mekan, iklim, ortam gibi bahaneler ber taraf olurdu. Bazen çok kolay olan şeyleri ne kadar da zorlaştırıveriyoruz bazen. Ve bazen bu kendimize koyduğumuz bahanede ne kadar çok mağlup oluyoruz. Halbuki bir stada gittiğimizde, bir sinemaya gittiğimizde, Hatib'in anlatacağı on dakikadan çok daha uzun bir zaman bekleyenler olmamıza rağmen, yine de gözlerimiz apaçık olabiliyor. Elbette biz eleştirilerden yana değiliz. Eleştirilerin karamsarlığıyla eyvah eyvah, keşke, ah, uh, oh, bitti ki demenin, karamsarlığında yitip gitmenin derdinde değiliz. Artık silikelenmenin vaktinin geldiğinin, artık bir ayağa kalkmanın, gereksiminin hatırlatıcısı olmayı hedefliyoruz. Kalkmalıyız. Yüzümüzü gözümüzü kayıp Rahman'a yönelmek adına abdest alıp namaz ile, yani her halimizle, her anımızda namaz haleti yenisine bürünerek bir ömür sürmenin Serencamanı yaşayarak adım atıp Allah deyip yürümeliyiz. Salih amellerle, ibadat-ı taatlerle iç dünyamızı imar ederken, ahlak-ı nebeviyye ile diş dünyamızı ihya edebilmeliyiz. İbadat-ı taatlerimizle iç alemimizi imar edebildiğimiz ve imar edebileceğimiz ve imar etmemiz gerektiği gibi, ahlak-ı nebeviyye yani, Peygamber Efendimiz'in ve diğer peygamberlerin ahlakınca da yaklaşarak, yaşamaya gayret ederek, tavırlar ortaya koyarak diş dünyamızı ihya etmeye çalışmalıyız, etmeliyiz, edebilmeliyiz. Böyle yapabildiğimiz zaman, ahir zamanda bir Ebu Bekir, ahir zamanda bir Ömer, ahir zamanda bir Ayşe, ahir zamanda bir Fatıma, ahir zamanda bir Hasan ve Hüseyin, olma imkanına sahip olabiliriz. Ahir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşlerim hitabının gerçekliğine kavuşmuş bahtiyerlerden olabiliriz. Radiyallahu anhum Allah onlardan razıdır diye Kur'an'da birçok kez buyurmuş olduğu Ashab-ı Bedir gibi, Ashab-ı Uhud gibi biz de Allah'ın razı olduklarından olabiliriz. İki kişiye yeten, üç kişiye de yeter, üçe yeten, dörde de yeter ilahi hakikati paylaşmaya teşvik ediyordu. i̇qam Salah ve itaiz Zekah ayeti, Namazı kılın ve zekatı verin ne kadar da çok geçer Kur'an'da. Ve nebevi beyanda Allah Resulü, Aleyh-i Ekmelüttahaya Hazretleri ne kadar çok üzerinde durmuştur namaz ve zekatın. Çünkü namaz iç dünyamızı imar eder, zekat dış dünyamızı ihya eden bir araç bir vasıtadır. Hac gibi büyük bir kongre öncesinde. Şehadet getirir bir insan İslam'ın şartlarından diye saydığımız hakikatte, iç ve dış dünyasına müthiş bir manevi enerji bir nur yağar. Sonra namazla o nurun temelini inşa etmeye başlar. Sonra zekat ile dış dünyası ihya almaya başlar. Sonra oruç ile tekrardan iç dünyasını imar etmeye başlar. Sonra hac ile dış dünyasını yine ihya eder. Amellerin hepsi Rabbimizin bizlere olan imtihanı ve hediye tenezzülü değil mi sevgili dostlar? Medine-i Münevvere'ye Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna babu selamdan girdiği zaman beyefendiler, hanımlar da kendilerine özel tahsis edilmiş kapının oradan ilerlediklerinde azıların orada namaz kılma gayretiyle skora oynamaktansa, şu kadar namaz kıldığım heyecan ve gayretiyle istatistik tutmaktansa, orada diz çöküp oturma imkanı bulsalar ve da ayakta bulunsalar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurunda, Cenab-ı Hakk'ın hakiki huzurunda, Sahabi kiramı ya deseler, Allah Resulüne inen vahiyiat deseler, işte buradayım. Esselamu aleyke ya Resulallah ve tekrardan biat ve iman ediyorum senin getirdiğin ve tebliğ ettiğin hakikatlere. Eşhedü enneke Resulullah. Sen Allah'ın resulüsün ve ben senden gelen Tüm beyanlara, tüm tebliğlere, Rabbimin senin vasıtan ile bize duyurduğu tüm emir ve nehiylere ''Semi'atu ve ata'atu'' diyorum, eşittim ve itaat ettim diyorum, heyecanını yaşamak varken daha çok maalesef istatiye ve sukora oynar halde olmak da bir bahanedir. İblis aleyhillâne ve nefsin harareti, Yalnızca insanı günah sürüklemek için değildir. Bazen ibadetlerde gafilce davranmaya sevk etmekle de kendini başarılı ad edebilir. Sahabe-i kiramın mübarek hayatlarında, büyük müştehitlerin kıymetli ömürlerinde, peygamberlerin asıl olan hayatlarında, timsal olan hayatlarında bunları hep görmekte değil miyiz? Kabe-i muazzamaya geldiğimiz zaman... Elbette hatıra resimleri çekecek. O anı bize her zaman yad edecek olan eştos akrabalarımızın da gönüllerinin oraya akmasına vesile olacak olan hatıratları elbette elde etmeye çalışacağız. Ama tavaf ederken elde telefonla konuşmak. Kabe muazzamanın karşısında hemşeri toprak muhabbeti yapmak. Yeşil ışıkların orada, elinde cep telefonunda. Farklı uygulamaların içinde olmak. Şu kadar tavaf yaptığım heyezanıyla... Tavafın hikmet ve ruhiyaniyetinden, tavafın ruhundan mahrumca bir adım atmak da bir nevi nefsin ve iblisin muzaffariyetinin işaret olabilir. Kabe-i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde kaç tava tavaf etmiştir? Günde bir kereden fazla tavaf ettiğine dair rivayetler var mıdır? Her gün şu kadar tavaf edeceğim heyecanın yaşadığını ya da sahabesini bu kadar çok sevk ettiğini gösteren net ve sahih hadisler ne kadardır? Bunların üzerinde akademik bir değerlendirme yapmak elbette ki sizlerin zihniyelerini rahatsız etmek imkanını doğuracak olabilir. Ama işin hakikatine baktığımızda Kabe Beytullah'a. Allah'ın bütün insanlara ikramını ve ihsanını sunmuş olduğu mübarek belde, mübarek mekan. Melekut aleminden Adam aleyhisselama sirayet edip oradan kıyamete kadar devam edecek Muhammedî nuru ve muvahhidliği taşıyan ve kutsal bir mekan. Orada Hacer-ül üzerinden Hakk'ın el esmecisindeki biatına vefakarlık gösterme gayreti. Kabe'yi seyrederek Arş-ı Ala'dan, Beyt-i Mamur'dan nuzul eden nura ve rahmete ...talip olmak daha bereketli bir davranış olmaz mı? Cemaatleşmek, kavimleşmek, gruplaşmak... Hayır, tüm insanların içine karışıp... ...bir yanında Afrikalı, bir yanında Asyalı... ...bir yanında Avrupalı, bir yanında Amerikalı... ...tüm kardeşlerinle tevhid sancı altında dolaşmak... ...bir olmak, cem olmak... Asıl Arap olan Ebu Bekir, İranlı olan Selman... Ömer radıyallahu anh ve Yaşir'in oğlu Ammar'la beraber onlar nebevi beyana ve nebevi tebliğe nasıl ki biat ederek Allah Resulü'nün arkasından gidiyorlar ve onların dillendiricisi de dünkü köle Habeşli, Afrikalı Bilal oluyorsa, yani sözü yükümse, her ırlıktan bir parçanın taşınmış olduğu, Süheybi Rumilerin, Rum diyarının Süheybilerinin bile olduğu bir mekanda Allah Resulü zaten ümmet oluşturmuş, ümmet şuuru oluşturmuş. Hayra ulaşan, hayra ulaşan, hayra koşturan. Hani ben seni görünce senin de başın kel. Senin de ayakkabın kötü. Senin de elin şu değil. Kardeşim hadi el ele tutalım. Hadi rahmete beraber koşalım. Hadi birbirimizin sıkıntısını giderelim. Hadi başkasının sıkıntısını giderelim. Hadi bak iki kişilik yemeğimiz var. Gel üçüncüyü çağıralım. Hadi bak komşumuz açmış. Tok yatmayalım. Hadi gel. Zahmete ve zulme uğrayan bir kardeşimiz var. Bedenen uğraşamıyorsak madden katkıda bulunalım. Onu da yapamıyorsak dualar gönderelim. Kardeşim hadi gel. Herkese selam verelim, selam alalım. Bunların yarışmasında olmaktır ahir zaman sahabeliği. İç dünyayı imar edip dış dünyayı ihya etmemek manevi sorumluluğu gerektirmeseydi, İmam-ı Nebevi'nin riyaz Salih'inde yazan niyet bahsindeki hadiste tebliğ yapmayan alimlerin bulunduğu bir güruh helak edilenlerden olur muydu? Tebliğ insanları zorla bir şey çekmek değildi zaten ki. İnsanları musabca duyurmaktı, insanları Yunusça seslenmekti, insanlara Eyyubca'yı kırmaktı. İnsanlara şitçe ilan etmekti. insanlara Nuh'ca haber vermekti. insanlara lutça merhamet etmekti. insanlara İbrahim'ce acımaktı. Bunları yapabilmekti. Aslında ne kadar kolayı ne kadar zorlaştırıyoruz bazen... Aslında bazen birbirimize ne kadar da merhametten uzak oluyoruz bazen. Eleştirel özelliği, nefis ve şeytan günah balını, zehirli balı dudağımızı veriyor herhalde. Gıybet etmek, iftira atmak, çekiştirmek, ben üstünüm hepsi batıl demek, ben aciye geri kalan alayı cehennemlik demek, biraz tatlı mı geliyor dudaklara? Asrın hastalığıyla ümmetin arasında bir kırgınlık, ümmetin arasındaki cemi oluşturmak varken bir fitne oluşturuvermek mi gerekiyor? Daha kaç Osmanları şehit vereceğiz? Daha kaç Hüseyinlerden mahrum olacağız? Bir Osman kolay mı yetişir? Bir Hüseyin kolay mı yetişir? Onlar kazanıp gider. Şehadet ile Hakk'a, Hakk'ın şahidi olarak giderler. Ama biz mahrum oluruz. Mahruminden oluruz. Fitneden uzak durmak önemlidir. Bir insan ömrünü ve vaktini Rahman olan Allah'ın razı olmuş olduğu ömrü sergilemek için tahsis edilmiş Hududullah'ın iç çizgisi bugünkü ifadeyle kırmızı çizgilerin içerisinde yaşamaya gayret etmezse zaten sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum kalmış olmaz ömründe de huzursuzluk içerisinde bocalamayı devam eder kesenin kasanın dolması yatın katın olması insanda Para var, huzur var arkadaş hitabını telaffuz etmesini sağlamaz. Birçok kez Oscar ödül almış çok meşhur bir komedinin yapmış olduğu sözlü beyan ne kadar da güzel. Dilerim ki herkes bir gün şöhretli olsun, meşhur olsun ve herkes zengin olsun. Ki o zaman dünyada yaşamanın amacının şöhret sahibi olmak ve çok mal sahibi olmak olmadığını anlasınlar diyor. Bazen yırtık papuçla da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bazen bin metrekarelik bir alandaki garajınıza sığmayacak kadar arabalarına sahip olsanız da, dünyada 4-5 tane üretilmiş özel araçlardan birisine sahip olsanız, 100 milyon euroluk yatlarınız olsa, villalarınız olsa, kaç tane malınız ve mülkünüz olduğunu unutamayacak kadar zenginliğe sahip olsanız dahi, o villalarınızın, o yat ve katlarınızın en hususi odasında tek başınıza kaldığınızda, Rabbim, çok yalnızım, huzursuzum, sıkıntılıyım deyi verirsiniz. Acımak lazım, şefkatli olmak lazım, merhamet etmek lazım. Allah Resulünü anmaya ve bu anmak üzerinden anlamaya sebep olan her türlü ilan güzeldir. Her türlü tabela güzeldir. Hak ve hakikati hatırlatan her dürü güzeldir. Sevgili dostlar, vallahi de biz ümmeti Muhammed'i çok seviyoruz. Vallahi de biz bütün insanlığı çok seviyoruz. Rabbin nurundan bir süzbe taşıyan bütün varlıkları seviyoruz. Sevdiğimiz için şefkat gösteriyoruz. Şefkat gösterdiğimiz için merhamet ediyoruz. Merhamet ettiğimiz için acıyoruz, üzülüyoruz. Bu sebepten herkese sesleniyoruz ki, lütfen akıp geçen ömür sermayesinde, akıp giden zaman terazisinde, akıp giden hayat ırmağında, Nihayete ulaşıp eyvah demeden önce lütfediniz. Ne olursunuz birazcık kendi iç aleminizdeki Rahman'ın ruhunuza yerleştirdiği vicdana kulak veriniz. Ve fefirru ilallah. Rabbi'ye iltica ediniz. Rabbi koşunuz. Rabbi firar ediniz. Sonsuz mutluluk ve ebedi saadet, dünyada mutluluk ve müthiş keyif için... Bugün kendinize bir iyilik yapınız. Bugün birkaç dakikacığılığına, dünyanın neresinde bizi dinliyor olursanız şu anda birazcık kenara çekilip Rabbinizle konuşunuz. Arş-ı titreten bir sevgi ve samimiyetle, melekut alemindeki tüm melekleri kıskandıran bir özlük ve samimiyetle. Medine'de ve Mekke'de insanı bıktırmadan sürekli cezbeden en güzel şey ne biliyor musunuz? Hani niye insan bir kere bir kere daha gidiyor? Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda Bütün teolojik, akademik, protokolsel yapılardan uzak durup içinizden geldiği gibi Esselamu Aleyküm Ya Resulallah Geldim işte buradayım Ebu Bekir gibi olamadım Ama Halit'ce buradayım Bilal gibi olamadım Ebu Süfyan'ca buradayım diye Orada samimiyeti dökebilmek Allah Resulü'nün de işittiğini bilerek Sonra Kabe'ye muazzamaya sarılıp Hele bir de kimseye eziyet ve sıkıntı vermeden başınızı kâbe'nin duvarına koyabiliyorsunuz. İşte o anda bütün protokol perdelerini yırtmış, bütün usul perdelerini yırtmış olan mümin kardeşlerinizin kendi lisanlarıyla sanki mahşerin guruhu ve sanki başka bir alemden gelen seslerin yaklaşması gibi kâbe'nin duvarında yansıyan o samimi sözler ve haykırışları gözyaşları ve duaları sizi derinden sarsıyor. Rabbim kardeşlerimin istediği gibi ben de istiyorum. Sevgini, şefkatini, rahmetini, lütfunu, inayetini istiyorum. Lütfeder misin ya Rabbi? Ne olursun lütfet. Senden başka kimsesiz olarak huzuruna geldim. Ey dolunun ve batının, kuzeyin ve günü ve güneyin, yerin, göyun ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi olan Rabbim, bu kadar yüce olmasına rağmen küçücük de küçücük, minicik de minicik, önemsiz bir varlık olan beni dahi ihmal etmeyen, yaprakların her bir sallanışı, rüzgarın her bir esişi, dallardaki küçük kayacıkların her bir hareketi, seni çok seviyorum Rabbim diyebilmektir. İşte bu samimiyettir insanlar oraya resuleli çeken. Selam olsun Medine-i Mekke'ye, mekke, mekke Medine'ye, Medine ve Mekke'ye İstanbul'a yaşadığı diyara taşıyabilenlere. Selam olsun güzel sözlerle hatiplik yapıp, peşinden o hatiplik yaptığı sözlere bağlı kalanlara selam olsun güzelce dinleyip güzelce dinlediklerine tenezzül ederek iktiba etmeye gayret edenlere selam olsun La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesiyle ebedi saadete kavuşmuş bahtiyar müminlere selam olsun Nefs Mekkesinden Gönül Medinesine hicret edenlere özel efemin internet sitesinden posta adreslerinden ve e-mailinden ulaşabileceğiniz gibi www.adansansoy.com resmi internet sitem üzerinden tüm bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Bir insanın dahi rahmete vesile olmaksa için bir kişiyi dahi hak ve hakikate ulaştırabilmek adına bir kişinin dahi durup şöyle bir düşünmesine vesile olabilmek adına dualarla buluşalım efendim. Assalamu alaikum, rahmetullah ve